1400, numaralı konu, İbni Ömer'in, İbni Amr'ın Hazreti Peygamber'den naklettiği bir hadisin dolayı ağlaması, evet, Abdullah bin Ömer ile Abdullah bin Amr İbnül Asmer ve tepesi üzerinde karşılaştılar ve oturup konuşmaya başladılar, daha sonra Abdullah bin Amr kalktı gitti, Abdullah bin Ömer ise orada kaldı ve ağladı, onu bu halde gören birisi, ey Eba Abdurrahman, niçin ağlıyorsun, diye sordu, Abdullah bin Ömer, biraz önce yanımdan kalkan Abdullah bin Amr, Hazreti Peygamber'den,